edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir dersimizde. Nisa suresinde e, devam ediyoruz. <gülüyor> en son e, kaldığımız ayet-i kerime Evet. E, 91'i görmüşüz. Şimdi 92. ayet-i kerimedeyiz. <Gülüyor> Uzun bir ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kane li mu'minin. Evet, bu ayet-i e, yoksa efendim atlamadık galiba herhalde burada kalmadığımızı düşünüyorum. Evet, bu doğru kalın Evet, doğru tahmin ediyorum. Evet, burada 90 e, evet, 90 2'de kalmışız. Ve men kane li mu'minin ve ma kane li mu'minin Evet. Mü'min için olmaz. En yaktüle mu'minen mü'mini öldürmesi bile bile öldüremez mü'min mü'mine anca illa hata'an anca hata'an birbirini efendim Müslümanlar birbirlerini hata'an öldürmüş olabilir. Böyle bir durum olabilir ama bile bile mümin mümini öldüremez. Yasaktır. Ve men qatela mu'mineen hataen Kim bir mümini hata ile öldürürse <gülüyor> fethriru naqabatin mu'mineen ve diyetun selleme ila ehlihi O zaman bunun cezası bir köleyi mümin'e bir köleyi az etmektir. Ya da ailesine bir efendim diyet ödemesi eh, ehline ailesine diyet ödemesi gerekiyor. İlla en yestekû Evet, diyet ödemesi gelir, öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa vemin bir köle azet etmek gerekiyor. فَإِمْكَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوْوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ Evet. Eğer ki düşman bir kavimden ise, o da mümin ise bu zaman sadece bir e, köle azet etmek yeterlidir. Eğer sizin e, aranızda düşman kavimden değil de sizden ise o zaman e, hem e, diyet ödemesi gerekiyor hem de e, bir köle azet etmesi gerekiyor. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azet etmek gerekir. Ve imkanemin kavmin Beyneum ve beynekun fediye tüm müsellemetin ilahliği ve tahri rakabettim Eğer ki bir başka kavimden <gülüyor> aranızdaki bir kavimden ve aranızda da bir anlaşma var iken öldürülmüş ise bu durumda hem köle ağz etmek hem de ehline ailesine diyet fediyetün diyet ödemek evet gerekiyor. Üç tane ayrı meseleyi burada bize anlatmış oldu ayet-i kerime. Femellem yecit bu imkanı bulamazsa, buna imkanı yetmiyorsa Fesiyam-ı şehreyni mutatabiayni, şehreyni mutatabiayni arka arkaya e, oruç tutar. Ceza budur. Yani e, eğer köle azat etme konusunda e, imkan yoksa. Tevbe etminden Allah bu e, ilahi hükümdür. Sizin yapmış olduğunuzun günah yapmış olduğunuz günahın affı için, tevbesi için Allah böyle buyurur. Allah tarafından tevbesinin kabulü için adam öldürmek e, büyük bir günahtır. Bunun eee tevbesinin kabulü için ardarda oruç tutması gerekir. <gülüyor> Ve kani Allahu aliman Allah hem bilir hem de hakimdir. Bundan sonraki ayet-kerimeye bakıyoruz. Ve men qatala mu'minen muta'ammiden bile bile bir mümini öldürürse yine bir başka bir konu. bile bile min öldüremez ancak eğer bu olursa diyor fe cezauhu cehenneme haliden fiha mümini bile bile öldürmek ebedi cehennemde kalma cezası verilir onun cezası ahirette ebedi cehennemde kalmaktır başka türlü bu dünyada onun cezası yoktur dünyada hiçbir diyet hiçbir şekilde köle azat etmek bunu bu cezayı kurtaramaz ağır bir ceza ağır bir günahtır ve aleyhi velanehu Allah'ın gazabı da laneti de onun üzerine olur. Ve leh azaben azaben azim. bir azap Allah ona vaat etmiştir. O onu bekliyor ve böyle bir cezayı efendim çekmesi durumunda olacaktır. Ya amenu ey iman edenler Allah yolunda bir gayrete gelip savaş hazırlığında veyahut da savaş hazırlığıyla birlikte çıkmaya başladığınız zaman araştırın. Sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Gerek çıktığınız seferle ilgili gerekse yolla ilgili gerekse kim ile bu savaşa çıkıyorsunuz. veulu limen el Kaleykü selam leste mumina mi Evet size selam veren kimseye dünya hayatını geçici menfaatına ganimete göz dikerek sen müminsin sen mümin değilsin demedi leste mumine sen mümin değilsin burada birilerini eee maddi e, e, ganimet bölüşümü ile ilgili e, payı daha azaltmak için birileri müminim dediği hadis-en onların mümin değilsin şeklinde bu amaçla bir söz sakın söylemeyin. Muhtemelen de ki böyle bir olay olmuştur. Ve bundan dolayı da sakın dünyevi amaç için birbirinizi tekfir etmeyin. Tebtaghuna arad-d-hayatit dünya dünya hayatının menfaatini düşünerek onu isteyerek böyle leste müminar demeyin. Size selam veren ve Müslüman olduğunu bildiğiniz insanların <gülüyor> Evet. Fa inda Allahi Allah'ın yanında ganimetler çoktur. Ona bakın. İnsanlar arasındaki ganimet bölüşürken Allah'ın hukukunu çiğnemeyin. Kezal ke kuntum min ondan önce siz idiniz. Böyle davranıyordunuz ya da bu yanlışları yapmıştınız. Fe mennellehu Allah size bu yoksunluktan, bu sıkıntılardan kurtardı, yardım etti, nimet verdi. O zaman siz de bunu araştırın. İyice araştırın. Bu durumda ne yapın? Allah size lütufta bulundu. Müslüman olduğunuz Ve bu sayede de çeşitli ganimetlere sahip oldunuz. olacaksınız. O zaman sakın dünyevi amaçlarla birbirinizi tekfire kalkışmayın. O ganimetler mahrum etmek için tekfir yoluna geçin. İnnallâhe kâne bimâ te'amelûne khabirâ Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Siz bir diğerinizi ganimetten yoksun bırakmak, uzaklaştırmak için bu şekilde tekfir etmeniz, Müslüman değilsin, mümin değilsin gibi davranmanız, size selam verip sizinle beraber olan bu insanları ganimetten mahrum etmeyi çalışmayın. Allah kimin nedenliği için bunu söylediğini çok iyi bilmektedir. Evet, bundan sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. La yastavil qa'idun minel Müminlerden gayru uli dararı bir daruret olmadan oturanlar aynı değildir. Vel mucahidune fi sabilillah ve enfusihim. nefisleriyle mallarıyla Allah yolunda mücاهده edenlerle beraber efendim hiçbir darureti yokken, hiçbir mazureti mazereti yokken savaşa gitmeyip evde kalan oturanlar aynı değildir. allahu mücahidine bir emvalihim vefusim alqadine derece Allah mücahi mallarıyla nefisleriyle mücade edenleri e, cihad etmeyen oturanlara derece bakımından faziletli kılmıştır mükülen ve Adallahhul husna Evet. Allah e, müminlere hepsine güzel iyilikler vaat etmiştir. Cennetler, güzel olan cennetleri vaat etmiştir. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَا۪يد۪ينَ اَجَرًا عَظ۪يمًا İman sahibi olanlar, herkese güzel cennetler var ama Allah ayrıca mücahid olanları e, oturan, Efendim mücahede etmeyen, cihade gitmeyenlere ece, azim farkı olarak faziletli yaratmış. Onlara daha fazla fazilet ve cennette makam vermiştir. Yine daha sonraki yani e, dosttan 7. ayet-i kerimede <gülüyor> Derecatin minhu ve mağfireten ve rahme Mağfiret ve rahmet olarak dereceleri de fazla olacaktır. Ve kanallahu ghafurur rahima Allah ghafurdur rahimdir. Innal <Gülüyor> ladine tawaffahumul malaikatu zalimi enfusihim qalu fima kuntum. Kendilerini zulmetmekte olanlar Böyle durumdayken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya almaya geldiğinde onlara şöyle derler. Fî meküntüm siz mücahit ve cihad edenler arasında yok muydunuz? Neden yoktunuz? Niye katılmadınız? Kâlu künnâ mustedâfîne fil ardı. Onlar maziret söylerler, maziret uydururlar. Biz yeryüzünde zayıftık, güçsüzdük. Güçsüz kimselerdik diyecekler, derler. قَالُوا Elem <gülüyor> اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعًا Allah'ın yüzü geniş değil miydi? Bir sürü yeryüzü vardı. Oralara hicret etseydiniz. فَتُهَاجِرُوا <gülüyor> ف۪يهَا Oralara hicret etseydiniz. فَاُولَٰئِكَ مَاَوَاهُمْ cehennem İşte bunca gerçek varken cihad etmeyen cihattan kaçanlara yeri cehennemdir ve se'atı mısira e, kötü bir yerdir. Cehennem kötü bir varacak istikamet ve kötü bir e, ikamet yeridir. iller müstedafina miner ricali ve nisa'el bil'den ancak yaşlılar, yaşlı erkekler, kadınlar, zayıf olanlar, çocuklar dışında onlar la istetavna hayaten ve la yehteduna sebilen ne bir yola ne de bir e, efendim bir sebebe gücü yetiyordu. Savaşta bu yüzden de efendim katılamıyordu. Bu bunların dışında. Bu insanları fevleke sallah ve anhum. Bu ki Allah bunların günahını affeder. Savaşa katılmamalarını dolayı onları affeder. Ve Allahu afuv ve gafura. Elbette Allah Afudur, affeder, Ğafurdur, bağışlar. Ve men yuhacir fi sabilillahi Kim ki Allah yolunda icret ederse yecid fil ardi muragaman kesireten ves'an Allah'ın yeryüzünde onlar için birçok yerler, ülkeler bulacak ve imkanlar sağlayacaktır. Ve men yahrucu min beytihi muhaciran ila ve rasulihi Kim evinden çıkarken Allah için, Resulullah için, Allah yoluna, Resulullah yoluna hicret maksadıyla çıkarsa, tümme yedrikul meut sonra ölüm onları idrak etseye kalırsa fakat veqa ecruhu ala Allah bu çıkışın hayırlı olması yüzünden Allah onlara ecini verir. Ve kana Allahu gafurur rahima Allah gafurdur, çok bağışlayan, Allah rahimdir, merhamet Bundan sonraki ayet-i kerime e, savaşa çıktığımızdaki, savaş anındaki kılınacak namazla ilgilidir. Nasıl kılınacak namazlar farz namazı. Veze'a daraptum fil ardi feleysa aleikum junahun en taksuru minas sala. Yeryüzünde savaş için çıktığınızda size namazı kısaltmakta e, günah yoktur. In heftum en yeftinakum elladine keferu. küfreden insanların sizi fitnelemesi, size zarar vermesinden korktuğunuzda, o zaman namazlarınızı kısaltmanızda zarar yoktur, kısaltabilirsiniz. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit, kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. İnnel kafirine kânu aleyk <Sessizlik> lekum aduv ve mubina Çünkü kafirler, sizin için açıktan düşmandırlar, düşmanlığı e, besliyorlar ve bu manada bu düşman açıktan sizin için söz konusu. E, bu durumda e, kafirlerin fitnesi, oyun oynaması harp hiledir. Harpte hileler, siz tam namaz kılacağınız zaman size saldırmaz söz konusu olur. Onun için namazı o anda kısaltabilirsiniz. 2 e, rekat, 2 rekat şeklinde yapabilirsiniz. kılıp geri grup diğer bir grupta daha sonra bunu da zaten bundan sonraki ayet kerimesi de nasıl kısaltılacağını anlatıyor. Evet. Ve inkunte fihim sen o savaş edenlerle beraber olduğunda feqam telehumu salate namazı onlara ikame ettirip kıldırdığında feltakum taifetun minhum ma'ke bir kısmı 40 kişi ise yarısı 20'si seninle beraber olur namaz kılar. vel ya'khuzu alır fe yasajadu siz secdeye vardığınızda onlar da sizin arkanızda dururlar fel ta'ti ta'ife un bir taife gelir lenussallu bilmiyan fel onlar bir defa sana uyar. seninle kılarlar vel ya'khuzu hazrahum onlar korumayı alır ve silahlarını alırlar Onlar koruma vazifesini görürler. Ve delledine kafaruler tafulun an Kafirler de sizi silah ve savaşın gerekleriyle ilgili gafil olmanızı arzu eder. Bunu çok isterler. Ve yemilun vahide ve bir defa sizin hata yapmanızı çok arzu ederler. Beklentileri de budur. Velâ cunâha alekum minkum kebikum ezem min matarin ev kuntum merda ya hasta ya uta ya mur dolayısıyla eziyete uğrayacağınız söz konusu olduğunda entezu'u <gülüyor> es-sıhatekum silahlarınızı yere koymanızı <gülüyor> ve huzzu hazrakum ve korumayınızı almanızı tekbirde yani yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda Size bir beis yoktur. İnnallâhe addenil kafirin azaben mühina A e Acı veren bir azap kafirlere Allah hazırlamıştır. bundan sonraki ayetik meride, madem buraya kadar gelmişken okuyalım, sonra bitirmiş olalım inşallah. Fe idâ qadaytumus salatefezkurullaha kıyamın ve kuuden ala cunobikum Eğer namazınızı kıldığınız, kaza edip eda ettiğiniz zaman Allah'ı efendim ayaktayken E, oturmuş halde ya da yan gelmişken ne halde olursanız olun e, zikre devam edin zikredin. Fezaten tüm fekimus sala. Tam sükunete erdiğinde efendim ne yapın? diyor, namazınızı kılınız. İnnes senate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta vakitle şart kitap yani farz kılınmıştır namaz vakte bağlı şarttır. Vakit namazın şartlarındandır manasını verebiliriz. Demek ki vakit geçmemek, vaktinde kılmak ifadesiyle anlaşılabilir. Evet. Ve la tehnû fi ibtigâ'il kavm. Bir kavmin ibtigasından dolayı eee ihanete düşmeyin. Düşman topluluğu izlemekle gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, in tekunute elem çekiyorsanız fe innahum ya'lemuna sizin çektiğiniz acıları onlar da çekiyor. Ve tercu'ne minallahi maa la yercun. Onlar da yine Allah'tan sizin efendim umduğunuz şeyleri, hatta düşünmediğiniz, istemediğiniz şeyleri bile ist istiyorsunuz. Evet. Onların istemediği şeyleri siz Allah'tan umuyorsunuz. Onların ummadığı, onlar Allah inancı yok. Bu manada onlar Allah inancı yokken, Allah'tan bir beklentiler yokken, siz de Allah'tan, Allah'ınız var, ondan bir beklenti içerisindesiniz. Evet. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz, cenneti ve öbür alemde cehennemden kurtulmayı, cennetteki makamları. Ayrıca da siz çektiğiniz ızdırabı, acıyı onlar da çekiyor. Ama onların hiç inancı yok. Onların hiçbir öbür alemle, diye bir inancı yok, beklentileri yok, cehenneme gidecekler. Bunları düşünerek savaş edin. وَكَانَ اللّٰهُ Alimen حَك۪يمًا Allah bilir ve hükümeten hakimdir. Evet. Bu ayet-i kerime e, teberruken okuyacağız. Sayfada yarım kalmasın diye. Aslında başka bir konu geçiyor. Yani bu buraya kadar okuduğumuz ayet-i kerimeyi özet halinde neden bahsediyor dersek, savaşta e, Müslümanların namaz kılması, Ee, ve bir müslüman eee öldürülme e, şartların öl, öl, ölüm müslümanı öldürmenin yasaklığı yasak olmasıyla ilgili e, diye ana başlık konuğumuzu söyleyebiliriz. Bundan sonraki ise tekrar yine e, başka bir konu geliyor. Bu ayet kelime teberk'ü okuyacağız. <satihaz> İnna enzelnâ ileyke'l kitâbe bil hakq biz sana kitabı hak ile gönderdik. Niçin boşuna göndermedik? <gülüyor> li tahküme beyne'n nas bimâ arâke'llâh Allah'ın sana gösterdiği şekilde, hükmettiği şekilde insanlara aslında hüküm veresin diye. Ve la tekunil hainine hasima sakın. <gülüyor> Hainlerin savunucusu olma. Hainlerin e, asla savunma. Hain insanlar e, tehlikeli insanlardır. Onların savunucusu olma, olmayası diyor. Şimdi yukarıda et kelime dedim. Yani okuduğumuz yaklaşık 10 civarında, şu anda 105. ayet-i kerimeye geldik, 100. süreyi Nisan 105. ayet-i kerimeden, bu ayet-i kerimeden kalalım inşallah. Ee, neden bahsetti? Önce mümin mümini bile bile asla öldüremez, dünyada bunun cezası yoktur, çok ağırdır, ahirette verilecek, ebedi cehenneme gidecek. Eğer ki hatayan öldürürse bunun cezası Efendim sahibine, ailesine diyet ödemek, bir de köle azat etmektir. yani hataya ölüm olursa ve bunun karşı düşman tarafından e, ama mümin birisi ise o durumda da yine sadece e, köle azat etmeyi söyledi ve bununla ilgili bir iki tali diğer hükümlerde başladığımız yani sohbet, bugün tefsir dersimizde başladığımız ilk okuduğumuz ayet-i kerimede bunlar bahsetti. Son okuduğumuz ayet-i kerimede savaşta Müslümanların nasıl namaz kılacağıyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz, o, e, harbin bizzat içinde bulunduğu zaman bir grup insanların onunla namaza başlayıp iki rekat kıldıktan sonra geri kalan iki rekatta onlar gider diğerleri gelir ve silahlarını bırakmadan düşmana karşı bir zaaf göstermeden namazın nasıl kılınacağına ilgili hükmü anlatmış oldu. Bir de son olarak namazı kısaltmanın e, caiz olduğunu efendim e, seferi ve savaş halinde E, kısa kılınabileceğini anlatmış olduk. Ayrıca e, namaz bittikten sonra, namaz kılındıktan sonra ayakta da oturarak ve yan gelmişken de Allah'ı zikir edin. Ne halde olursanız onun Allah'ı zikir edin anlamında ayet-i kerime ve bir de namazın için vaktin girmesinin şart olduğunu ifade eden son ayet-i kerime bitirmiş olduk. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابَ مَوْقُوتَ Namaz müminlere kitap ile kitap vakit ile farz kılınmıştır. Yani vakte bağlı bir farziyeti, aynı zamanda vaktin girmesi, namazın sebebi vücubu olduğunu ayet-i kerimede anlamış olduk. Motive bakımından yüksek motive sahibi olmamız gerektiğini anlattı. Ne diyor orada? Yani siz acı çekiyorsanız onlar da çekiyor. Siz zorluk çekiyorsanız onlar da ama sizin Allah'tan beklentiniz var çünkü siz inanıyorsunuz. Siz inandığınıza göre Allah'tan bir beklentiniz olduğuna göre cennet arzusu ve cennette makamlar Allah için yapılan işlerde olduğuna göre ama sizin karşındakili insanların Allah inancı yok, cennet beklentisi yok, onların yanına kalan sadece acı ve sızı ve dünya sıkıntısıdır. Bu açıdan siz onlardan inanıyorsanız üstünsünüz, onun için korkmayın, mücadele etmek gerektiğinde, savaş gerektiğinde de savaşa katılın manasında olabilirsiniz. Bu ayet-i birlikte tefsir dersimizde görmüş olduk. Şu anda 105. ayet kerimeye geldik. 105. ayet-i başka bir konuyu içerdiği için konu bütünlüğü bakımından burada kalalım inşallah. Bu videoyu alan seyreden bir daha seyredebilir. Yani katılmayan sonra gelen arkadaşlarımız videodan bugünkü tefsir dersimizin konusunu ve içeriğini e, birlikte takip etme imkanına sahibiz. Bilmeyen arkadaşlarımıza da diğer duymasını istediğiniz arkadaşlara da gönderebilirsiniz. Ee, hem YouTube'da hem de Facebook'ta bu videoların devamı var ve böyle devam edecek inşallah. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi, muhabbeti üzerinize olsun. Sevgili kardeşlerim hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Selamun Aleyküm.